Çocuk Deyip Geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim Burç FM stüdyolarından hepinize selamlar, saygılar. Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programda yine birlikteyiz. Efendim geçtiğimiz günlerde yaptığımız programlara gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı gönderdiğiniz yoğun mesajlardan dolayı telefonlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Görüyoruz ki artık çocuk sevdalıları diyebileceğimiz bir gruplar oluşmaya başlamış öbek öbek ve radyomuzu dinleyen çocuk deyip geçmeyin isimli programı dinleyen dinleyicilerimiz. Bir başkasına tavsiye ediyor yahut da gruplar halinde dinlemeler başlamış. Bu mesajları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Çünkü çocuk terbiyesi diye bahsettiğimiz şey, çocuk yetiştirmek diye bahsettiğimiz şey, kolektif bir ruhla yapılacak bir şeydir. Yani siz çocuğunuzu ne kadar pedagojik ve ne kadar sağlıklı bir atmosferde yetiştiriyor olursanız olun, Karşı komşunuzun eğer sizin kadar hassas olmadığını düşünüyor iseniz siz çocuğunuza verdiğiniz bir şeyleri ne kadar zorlanarak verdiğiniz bir şeyleri karşı komşunuz vermiyor ise ve o vermediği çocuk sizin çocuğunuzla arkadaşlık kuruyor ise sizin kaşıkla topladığınızı kepçeyle dağıtıyor anlamına gelir dolayısıyla bu program vasıtasıyla sizlerden özellikle ricam şu olacak. Lütfen bu programımızı eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza ve çevrenize duyurmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar duyurmaya çalışın. Çünkü demin söylediğim gibi çocuk terbiyesi tek başına olacak bir şey değil. Dinleyicilerimizden bir tanesinin gönderdiği bir mesajda, Hocam diyor, sizin programınızı ben dinliyorum ama... Ben birçok şeyi sizin gibi de düşündüğümü fark ettim. Buradaki sıkıntım benim kayınvalidem ve kayınpederimdi. Çocuğa çok yüz veriyorsun. Birazcık işte sert davranabilirsin, sert davran. Çocuk işte bir tane patlattığımı yerine oturması lazım diye düşünür iken bir aralık kayınvalideme sizin programınızı tavsiye ettim. Şimdi kayınvalidemde de çok ciddi değişiklikler olduğunu görüyorum. Teşekkür ederim diye bir mesaj göndermiş. Ben dinleyicimize teşekkür ediyorum. Evet, belki de sizin bir anne şefkatiyle şu anda benden duyduğunuz şeyleri sizler de hissediyor olabilirsiniz ve bu hissettiğiniz şeyleri belki de eşiniz hissetmiyor olabilir veya çevrenizde kayınvalideniz, kayınpederiniz farklı şekilde çocuğu döverek, çocuğa ceza vererek, çocuğa yumruklar sıkılarak veya yakasından tutulup duvarlara fırlatılarak çocuk terbiyesi olacağını düşünen birileri var ise ve bu kişiler sizlerle etkileşim içerisindeyse lütfen o kişilere hiç incitmeden bu programı tavsiye etmeniz belki bu çocuk merkezli, Belki bu insan merkezli incitmeden çocuk yetiştirme sanatını yanımızdakine yakınımızdakine bulaştırır ve hep birlikte bir çocuk sevdalısı olarak inanıyorum ki bu toplumun içerisinde yeni yeni insanlar yetişmeye başlar. Evet derslere katıldığımız öğrencilerimize çok defa bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Öğrencilerimiz hocam peki günümüzde böyle olur mu diye söylediklerinde evet olur ve olması da lazım. Bir bakın. Biz sadece öğrendiğimiz bir şey var. Çocukları ceza ile yahut da mükafat ile. Elimizde bir sopa var. Ceza ile korkutup. Bir de şeker var. Mükafat ile de çocuğu yanımıza çekerek. Yani biz buna edimsel koşullandırma diyoruz. Edimsel koşullandırmayla çocuğu terbiye edeceğimiz. Zanlına kapıldığımız için toplumların haline bir bakın. Ceza veren ceza almayı öğrenir. Eğer çocuk. ...öğrendiyse ceza vermesini... ...ceza ala ala... ...ve bu ceza vereceği kişi... ...kendi anne babası ise... ...inanın sizin ona vereceğiniz cezadan... ...onun size vereceği ceza... ...çok daha hafif kalacaktır... ...o size daha ağır bir cezayla... ...cezalandıracaktır... ...hele ki 18-20 yaşlarına gelsin... ...size ceza vermeyi... ...eğer kafasına koyduysa... ...sizin yıllarca verdiğiniz cezalar ile... ...ona öğrettiğiniz yöntem... ...o size geriye döner ise... Bunun faturasının çok ağır olacağından emin olabilirsiniz. O yüzden bu mikrofondan eğer keşke diyorum, keşke elimden gelmiş olsa da çocukları yanlarında bulunan anneleri delirtebilsem, keşke öğretmenleri şu çocuklara ceza vererek, onları sindirerek bir şeyler yapmaya çalışan öğretmenleri, eğer babaları eğer çocuklarına kaşlarını çatarak, ellerini arkalarına koyarak, bağırarak çocuklarını terbiye etmeye çalışan ve böyle insan yetiştirildiğini zanneden babaları, ah gece rüyalarına girsem de onları çocuklarıyla ilgili geleceklerinden haber vermiş olsam da sabahları çocuk sevdasıyla, heyecanla kalkmış olsalar da çocuklarına sarıla sarıla öpmüş olsalar. Evet, çocuklar yanlarımızda birer emanet. Sevgimizi deşeleyebilmemiz için, kendi içimizde sevgi hislerimizi uyandırabilmemiz için onlar bizlerin evlerine konulmuş aziz birer misafir. Bir misafire, aziz bir misafire ev sahipliği yaptığımızı düşünmemiz lazım. Bir süre sonra onlar yetişecekler ve bu toplumun içerisinde ve bizim yanımızda koca koca adamlar olarak oturuyor olacaklar. Ne ektiysek onu biçiyoruz. Ergenlik dönemlerinde karşılaşılan birçok problemin kaynakları hep çocukluk yıllarına dayanıyor. Ergenlik döneminde artık ne ektiyseniz onun acı faturalarının size ulaştırıldığı bir dönemdir ergenlik dönemi. O yüzden çocukluk yıllarında çocuğunuzu ne kadar incitirseniz, ne kadar hırpalar iseniz, ne kadar çaresizleştirerek kıstırılmış bir alan içerisine hapsettiğiniz çocuğu terbiye etmeye kalkar iseniz, o derecede zorluklar çekeceğinizden ergenlik döneminde çünkü patladığı dönem çocuğun ergenlik dönemidir. Ergenlik döneminde o derecede çocuğunuzdan bunalacağınızdan ve çaresiz kalacağınızdan bir zamanlar çaresiz bıraktığınız çocukların sizi çaresizleştireceğinizden emin olabilirsiniz. Bin yıllardır bu hikaye hiç değişmedi. Sizin güçlü kuvvetli olduğunuz zaman içerisinde çocuğa ne uyguladıysanız... Çocuk da güç ve kuvvetini elde ettiği zaman size onun benzerlerini uygulayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Evet, dinleyicilerimizin yoğun mesajları, dinleyicilerimizin yoğun ilgilerini gördükçe bizler de çok memnun olduğumuzu söylemiştik. Sözü fazla uzatmadan hemen gönderdiğiniz mesajlara değinmek istiyorum. Gönderdiğiniz mesajlara cevap vermek istiyorum. Eğer bizlere soru göndermek istiyorsanız, e-mail ile gönderebilirsiniz. SMS, telefonla SMS ile gönderebilirsiniz. SMS ile göndereceğiniz mesajlar veya e-mailler için adresimiz şu şekilde. bu efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Evet mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyiciler. E-mail'lerinizi gönderebilirsiniz. Şu anda gelmiş olan mesajları cevaplandırmaya çalışacağız. Dinleyicilerimizden bir tanesi. 2005 Temmuz doğumlu kızım var. Sevdiği her şeyi çantasına koyup yanında taşıyor. Yediklerinin çöplerini bile çantasında taşıyor demiş dinleyicimiz. Evet çocuklarımızı beklenti sersemi yapmamamız lazım. Çocuklarımızdan ne istiyor isek onları çocuk dünyasına girerek... ...onların anlayabileceği şekilde çocuklarımıza izah etmemiz lazım. Tabii ki çocuklarımıza tertipi öğreteceğiz. Tabii ki çocuklarımıza temizliği öğreteceğiz. Tabii ki çocuklarımıza belli başlı kuralları... ...yaşı ve zamanı geldikçe... ...yavaş yavaş bir şırıngadan çocuğa ilaç enjekte eder gibi... ...her dönemin kendisine ait dozajında çocuklarımıza... ...bir takım alışkanlıkları kazandırmaya çalışacağız... Ama eğer vaktinden önce bir şeyler verir isek yahut da verdiğimiz şeyler çocuk tarafından bir takıntıya dönüşüyor ise o takdirde anne babanın dikkatli olması lazım. Çocuklar örneğin temizlik konusunda anne babalar tarafından bazen o kadar çok sıkıştırılıyor ki temizlikte takıntı haline geliyor çocukların davranışları. Elini sıraya değdiriyor okulda hemen Çıkartıyor ıslak mendille silmeye çalışıyor. Kapının koluna değdiriyor hemen çıkartıyor ıslak mendille silmeye çalışıyor. Biz bu türlü çocuklara psikolojik problemli çocuklar diyoruz. Takıntıya dönüşmüş anne babaların istekleri. O takdirde verdiğimiz şeyin çocuk tarafından nasıl algılandığını da anne babalar dikkat etmesi lazım. Evet bir sonraki dinleyicimizin sorusuna geçiyoruz. Merhabalar hocam. 3 yaşındaki kızım tırnaklarını yiyor, en ufacık ses de çivi çakmak sesi gibi korkuyor. Sokakta yanımızda kamyon geçtiği zaman korkuyor, ne yapmamız lazım diyor dinleyicimiz. Aynı benzer bir soru daha var önümde şu anda. Yine kız çocuğu diğer dinleyicimizin sorusu da. Kızım 30 aylık korkuları var, dışarıdan gelen seslerden korkuyor. Benimle yatmak istiyor nasıl davranmalıyım bir de yabancılardan korkuyor diye söylemiş şimdi iki soru da birbirlerine benzerlik taşıyor İkisinde de ortak özellik sesten korkuyor çocuklar evet şimdi çocuklar özellikle küçük yaşlarda 3 4 5 hatta 2 yaşında da denk gelebilir eğer Herhangi bir şeyden ürkmüş ve korkmuşlarsa, bir sesten ürkmüş ve korkmuşlarsa zamanında ve onu anlamlandıramamışlar ise zamanında, o takdirde ürkütücü seslerden, ani seslerden çocuklar korkabilirler. Örneğin çocuk yukarı binada, iki yaşındaki bir çocuk yukarı binada matkap sesini duyuyor. Vızır vızır diye matkap sesini duyuyor. O takdirde çocuk annesinin yanına koşuyor, korkuyor ve anlamaya çalışıyor o sesin ne olduğunu bilemiyor. Annesi o sırada ilgilenmiyor belki de. Yahut da gülerek korkma kızım orada bir şey yok. Yukarıdaki amca matkabıyla duvarı deliyor diye söylüyor. E, üç yaşındaki çocuk nereden bilsin matkap? Duvarı delmek nereden bilsin? Niye duvarı deler nereden bilsin? Çocuk bunları anlamadan eğer annenin yanından ...gidemiyor, korkuyor, hala orada bekliyor ise... ...anne de onu uzaklaştırıyor ise yanından... ...o takdirde çocuğun içerisine düşmüş bir sızı olarak... ...hatırasında bir çözülmemiş problem olarak kalacaktır bu olay... ...ve daha sonra da ani seslerden irkmeye başlayacaktır. Ani bir çıtırtı duyuyor, birdenbire korkuyor annesine... ...çünkü bir kaynak noktası olmadıktan sonra... Yani bir başlangıç noktası olması lazım ve onu da eğer çocuk başlangıçta anlamlandıramamış ise nasıl anlamlandırabilir? Örneğin baba eve geldiği sırada matkabı çıkartabilir, duvarı delmek için işlem yapabilir, hatta çocuğuna göstermek için duvarı delebilir, aynı sesi çıkartabilir. Çocuk o takdirde yukarıdaki amcanın duvarı delerken çıkarttığı sesi anlamlandırmıştır, he demiştir. Ondan sonra çocuk bu korkuyu bir şekliyle atabilir başlangıçtaki hissettiği şeyi. Ama anlamlandıramamışsa yoluna öyle devam ederse bir süre sonra başka türlü seslerden de korkabilir çocuk. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Selamünaleyküm hocam. 32 aylık erkek çocuğumuz çişini öğrendi ama evin içindeyken oyundan dolayı hep kaçırıyor. İki ayağını kıstırıyor. Son anda söylüyor ama az da olsa altına kaçırmış oluyor. Çok normal bir davranış bu. Hiç öyle tereddüte kapılacak ve sıkıntıya girecek bir davranış değil. Çocuklar yeni yeni kazandıkları tuvalet alışkanlıklarında hatta bir şeye odaklanmada üst seviyede bulunan çocuklar altlarına çişlerini kaçıracağını fark edemezler yahut da fark etseler bile sabırla beklemek isterler. Burada anne babanın dikkat edeceği şey şu bu çocuk 32 aylık 32 aylık bir çocuk eğer tuvalet alışkanlığı kazanmışsa bu güzel bir davranış ve tuvalete gitmek için kendini sıkıştırıyor, bacaklarını birbirine kıstırıyor ise bu da güzel bir davranış. Anne burada veya baba burada yol gösterici olması lazım. Hissettiği an çocuğunu öyle çok örselemeden, çok yıpratmadan tuvalete gitmesi konusunda teşvik etmesi lazım, tuvalete göndermesi lazım. Dikkat edilecek şey burada şu, çocuk örneğin oyun oynamaya yoğunlaştı. Oyun oynarken dikkatini toparladı çocuk ve o sırada da bacaklarını kıstırıyor anladığınız çişini yapacak. Şimdi siz hızla hırçınca veya işte çocuğu inciterek Oradan uzaklaştırır tuvalete götürür iseniz tuvaletten çıktıktan sonra gel işte şunu yapacağız şimdi. Bak oğlum sana şunu söylüyorum tuvaletten çıkınca tuvalete girince işte ellerini yıkayacaksın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim tuvalete gitmeden önce mutlaka bana haber ver. Tuvalete giderken çünkü sen geç kalıyorsun altını ıslatıyorsun. Bak burada çamaşırları ben yıkamakta zorluk çekiyorum sana kötü çocuk derler falan diye çocuğunuzu lafınızla yorar iseniz. O takdirde çocuk biraz önceki yaptığı aktiviteyi unutur. Dikkatini çok yoğunlaştırdığı bir şeyden siz alıkoydunuz, araya birçok şey sıkıştırdınız, çocuğu ilgi sersemi yaptınız veya ilgisizlik sersemi yaptınız, çocuk tuvaletten çıktı, az önce neyle meşguldü onu unuttu. Daha sonra böylesi problemler çocuklarda dikkat dağınıklığına sebebiyet veriyor. Çocuk Anne babası tarafından dikkat ettiği bir şeyden eğer uzaklaştırılmış ise çocukların ileriki yaşlarda dikkatleri dağılıyor. Aman anne babalar dikkat. Şimdi devam ediyoruz sorulara. Hocam kızım bir yaşında zorla yemek yiyor, oyunlarla yemek yiyor, İsterse eline ağzına koyup, Koşuyor bu huyundan nasıl vazgeçebilirim etrafta çok sevilen bir çocuk. Şimdi bunu bu soruya defalarca cevap vermeye çalıştım. Şöyle hiçbir insan fizyolojisi yok ki sağlıklı bir bünye yok ki açlığa ve uykusuzluğa tahammül edebilsin. Burada çocuklar eğer zorlanılarak yemek yenilmeye yedirilmeye çalışırlar ise çalışılıyor ise o takdirde çocuğun bünyesi buna tepki gösteriyor. Zorla uyutulmaya çalışılır ise çocuk tepki gösterir. Zorla yemek yedirilmeye çalışır ise çocuk buna tepki gösterilir. Anne babalar çocuğun yeme ihtiyacının olduğunu bilerek, ara öğünler vermeyerek, çocuğun sevdiği ve ilgi duyduğu damak tadına göre yemekler hazırlayarak, Yemek yemediği takdirde makul bir sürede bekleyerek eğer yemek yemiyor ise yemekleri kaldırarak aç kalabilir çocuk o sırada ama biraz sonra yeniden bir sonraki öğün için sofra kurulduğunda o açlığından dolayı yemek yiyeceğini düşünülerek anne çok tedirgin olmaması lazım. Burada anne babaların yaptığı yanlışlardan bir tanesi şu. Çocuk yemiyor zorla yedirilmeye çalışılıyor yahut da çocuk aç kalktı masadan hiç olmazsa yemekten sonra bir şeyler yesin diye ara öğünler veriliyor. Çocuk biraz sonra oturacağı bir sonraki sofrada aslında çikolatayla iştah kapanmış ekmek ile karnı doyurulmuş meyve ile doyuma ulaşmış böylelikle sofraya oturuyor ve çocukta da şöyle bir duygu kazanılıyor. Yemekte yememiş olsam da biraz sonra zaten çikolatamı yiyeceğim. Yahut da biraz sonra şunu yiyeceğim. Hayır. Çocuklar şunu öğrenmesi lazım. Öğünde yemek yenilir. Yemekler arasında eğer çocuk yemek yemiyor ise öğünler arasında çocuk ekstra bir şey yemez. Ancak anneler burada ne olur şuna dikkat etsinler. Şimdi çocuk örneğin sabah kalkıyor. 7'de kalkıyor. Anne hala yatıyor, saat 10 olmuş, 11 olmuş, anne hala yatıyor. Kalktıktan sonra çocuğa saat 12'ye doğru sabah kahvaltısı hazırlıyor. Şimdi o sabah kahvaltısı falan değil ki, çocuğun yeme ihtiyacının olduğu an, yataktan kalktığı andır. Hemen çocuğa o sırada yeme ihtiyacının karşılattırılması lazım. Ve artı bir de şu var ki, çocuk normalde yataktan kalkmadan önce anne Kalkması lazım ki çocuğuna ona göre bir şeyler hazırlaması lazım. Eğer çocuk anneden önce yataktan kalkıyor ise o takdirde o evin içerisinde başka türlü sorunlar da var diyebiliriz. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. <gülüyor> Efendim bir sonraki soruya geçeyim. Hocam 6 yaşında oğlum var. Son günlerde çok sinirli ve kavga ediyor. Ne yapmalıyız diye sormuş dinleyicimiz. Çok detaylı bir şey göremiyorum bu mesajda ama şunu söyleyebilirim ki şiddet öğrenilen bir davranıştır. Çocuk şiddeti, kavga etmeyi nereden öğrendi ise o kanal kurutulmadıkça çocuk kavga etmeye devam edecektir. Efendim bizim evimizde çok öyle kavga edilen bir ortam yok. Aile içerisinde huzurluyuz evet aile içerisinde huzurlusunuz ama televizyonunuz huzursuz sizin e televizyonunuza bir bakın orada çocuğun sevdiği en çok diziler en çok çizgi filmler kavga edici çizgi filmler o takdirde çocuk televizyondan o kavga etmeyi öğreniyordur o kanal orada devam ettiği süre içerisinde problemde devam edecektir bir dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var çocuğum oğlum 4 yaşında ve televizyonda çizgi film izliyor ve buna karşı çok ilgisi var. Orada hiç hoşunuza gitmeyen sahneler var. Evet çocuk bu yaşta öylesi bir kanalı izler ise hoşunuza gitmeyen bir çizgi film izler ise o takdirde hoşunuza gitmeyen bir çocuk olur. Yani çocuk özellikle çizgi filmlerden oldukça etkilenir. Çünkü sizin pek dikkat etmediğiniz, edemeyeceğiniz derecede o çizgi filmler çocuk ruhunu başkalaştırıcı, çekici, çocuğa cazip gelici birçok pedagojik öğe barındırır. O yüzden çocuk televizyona dikkatini verir. Yani burada dikkat edilecek şey, çocuk hangi çizgi filmi seyrediyor ise o çizgi film gibi bir çizgi karakter olarak evinizin içerisinde bulunacak demektir. O yüzden izlettirdiğiniz çizgi filmlere aman dikkat. Ben bazen anne babalarla karşılaşıyorum. Çocuğu oturtuyor, çizgi film seyrettiriyor. Hangi çizgi filmi seyrediyor çocuğunuz diye sorduğumda anne diyor ki bilmiyorum diye işte falanca kanalda diyor çizgi film seyrediyor. Yahu nasıl bilmezsin? Çocuğun ruhunun orada değişime uğradığını sen bilmiyor musun? Televizyondan izlediği karakterlerin kendi ruhunda bir başkalaşım oluşturduğunu çocuğunuzu başkalaştırdığınızı bilmiyor musunuz nasıl olur da izlettirirsiniz bilmediğiniz bir çizgi filmi bir başka anne şöyle söylüyor çocuğumun çizgi film saati örneğin okuldan geldiği saat ile başlıyor 4 ile 5 arasında çizgi film izliyor hangi kanalda izliyor işte hangi kanal hoşuna gider ise sadece bir saat izliyor yahu bir saat izliyor ama çocuk ruhuna zehir akıttırıyor orada istediği kanala izleyerek. Hayır anne babalar burada oldukça seçici olması lazım gazetelerin içerisinde o televizyonların günlük programları yer alıyor o programlar takip edilerek çocuğun izleyebileceği çizgi filmler çocuğun önünde sıralanması lazım A B C çizgi filmlerinden hangisini izlemek istersin oğlucum? B'yi izlemek isterim tamam B çizgi filmi saat 5'te başlıyor 5.15'e Beş kadar devam ediyor başka hangisini izlemek istersin oğlum şunu izlemek isterim bu da şu saatte başlıyor bu saatte çocuk ne kadar direnirse dirensin sizle ne kadar iktidar mücadelesi yaparsa yapsın hayır o saatte başlayacağız bu saatte biteceğiz kuralımız bu. Evde de istişare ortamında da bu kural mutlaka aile içerisinde uygulanır vaziyete gelmesi lazım. Burç Efendi çocuklayıp geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimizin sorusuna bakalım. Kızım 36 aylık babası da ben de kızarak bağırarak konuşan insanlar değiliz. Ama bulunduğumuz ortamda başka bir çocuğa kızıldığında o ağlıyor. Kızımız ağlıyor. Şimdi bu dinleyicimize veya bu türlü sorunları olan dinleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum ki eğer bir başka çocuğa bağırıldığında sizin çocuğunuz ağlıyor ise burada iki şeye dikkat edin. Bir çocuğunuz çok hassaslaşmış olabilir. Yani çocuğunuza verdiğiniz ilgi, sevgi, şefkat, merhamet belki birazcık aşırıya doğru gitmiş ve çocuğunuz aşırı hijyenik bir ortamın içerisinde en ufak bir virüsü bünyesi kaldıramayacak hale gelmiş olabilir. Aşırı bir yoğunlaşma var. Sevgi ve şefkatinizi dengeli hale getirmeniz lazım. Bu bir. İkincisi de çocuğunuz çok duygusal bir çocuk olabilir. Duygu dünyası ve empati gücü çok yoğundur çocuğunuzun ondan dolayı karşı taraftaki çocuğa bağırıldığında o çocuğun ne hissedeceğini hissederek sanki kendi ruhunda o ağırlığı hissederek çocuk ağlayabilir duygusal bir çocuğunuz var dikkat edin diyebiliriz bu dinleyicimize efendim diğer mesajlarla devam ediyoruz İyi günler hocam Anne ve babadan herhangi biri çocuğa haklı ya da haksız yere kızmış ya da dövmüşse diğerinin ne yapması gerekiyor? Evet bu da oldukça ilginç ve hassas bir konu. Anne babadan bir tanesi haklı ya da haksız bir yere çocuklarını incitmiş, kızmış, bağırmış, yakasından çekmiş, kulağından çekmiş veya dövmüş ise diğer eş ne yapması lazım? Diğer eş çocuğa sahip çıkması lazım. Maalesef yapılan yanlışlardan bir tanesi de, acı yanlışlardan bir tanesi de bu. Anne çocuğa kızıyor, kulağından tutuyor, çekiyor, odaya götürüyor. Çocuk babadan teselli almak için babanın yanına geliyor, baba da kaşları çatık vaziyette doğruca odana diyor. Çocuk kime gitsin? Teselli aradığı anne kulağından çekmiş odaya götürmüş. Sonra bir umut olur mu diye babanın yanına gelmiş, baba da parmağıyla odaya göstermiş. Değerli dinleyiciler böyle çocuk terbiyesi olmaz. Anne baba güya ikisi de aynı çizgide durmak için aynı kararlılıkta durabilmek için ikisi cepheleşmiş küçücük çocuğun bünyesinin üzerinde çocuğun üstünde güç gösterisinde bulunuyor. Ve bunu da çocuğun kurallara uyması disipline olması açısından yapıyor. Rica ederim o çocuğun yerine bir kendinizi koyar mısınız? Çocuk odaya gittiğinde kulağı çekilmiş vaziyette yatağın içerisinde ağlayarak durduğunda, bir umut olur mu diye babasına gittiğinde, babasının da kaşlarını çatık gördüğünde o çocuğun hissettiği şeyi şu anda hissetmeye çalışır mısınız? O çocuk acaba gerçekten terbiye olur mu? Yoksa o çocuk şiddet girdabı içerisinde, ceza içerisinde kendisinin de ne yapacağını şaşırmış vaziyete gelmez mi? Halbuki en çok güveneceği kişiler anne babası olması lazım değil mi? Kaldı ki Kulağından tutularak terbiye edilmeye çalışılan hiçbir çocuk yok ki terbiye olmuş olsun. Hiçbir insan yok ki ceza ile terbiye olmuş olsun. Evet. Bir ara verdikten sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu cephede çocuk deyip geçmeyin, devam edecek. Efendim çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocuk deyip geçmeyin isimli programdasınız. Burç FM'deyiz. Burç FM'de sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyorum. Efendim dinleyicimiz Hocam 7 yaşında oğlum çok kıskanç. bir aylık hamileyim. Ona nasıl anlatabilirim diye sormuş. Şimdi çocuklar kıskanç olmuş olsalar da kardeş keyfi, kardeş zevki ve paylaşmak ayrı bir duygudur. Kıskançlığı normalde bastırır. Kıskançlık duygusu elindekilerin gideceği endişesinden kaynaklanır. Halbuki kardeşlikle kişinin eline bir şey geçer. Çocuk eğer bunu kavrayabilir ise yani eline geçecek yeni kazanımları farkına varır ise... O takdirde kıskançlık hissi aşağıya doğru düşer. Ama çocuklarla oturup bir kardeşinin olmasının kıskanç bir çocukla özellikle ikna edilmesi noktasında çocukla konuşulduğu zaman çocuk da geriye doğru teper. Çünkü hiçbir çocuk ikna edilmekten hoşlanmaz. Hele ki anne karşısına almış çocuğu kardeşi olduğu zaman neleri kazanacağını çocuğa böyle ikna eder tarzda anlatır ise... Çocuğun, özellikle 7 yaşında bu çocuk, bu çocuğun dinleme tarzı hmm der, bu işin içerisinde bir biteni var der yani. Annem bu kadar ısrarlı ısrarlı söylediğine göre bu işin içerisinde bir şey var der, kendi kapılarını kapatır. O takdirde ne yapması lazım dinleyicimizin? Dinleyicimiz, kardeşi olan ailelerle bu dönem irtibatını birazcık daha yoğunlaştırması lazım. Belki başkaları birer ikişer cümleyle. Kardeşliğin kazandırdığı şeyleri eğer çocuğunuza hissettirebilir ise anlatmak değil akli olarak hissettirebilir ise o takdirde çocuktaki kıskançlık hissi birazcık aşağıya doğru gider. Yalnız burada dikkat edilecek bir şey var. Anne şu anda bir aylık hamile olduğunu söylüyor. Burada çocuğa ne zaman anlatılması lazım bu onu da hemen belirtmekte fayda var. Yedinci aydan sonra çocuğa. Kardeşinin olacağıyla ilgili sözler söylemeye başlanılabilir. Çocuk bundan önceki safhada kardeşinin olmasının kendisi açısından faydalı olacağını kardeşi olan çocuklardan öğrendiyse dahi beklemeniz lazım. İkinci ayınızı, üçüncü ayınızı, beşinci ayınızı sabır ile beklemeniz lazım. Altıncı, yedinci aydan itibaren sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Hem de çok sevineceğim bir şey. Hani sen geçenlerde diyordun ya anneciğim benim de kardeşim olsa diye bak sana bir müjde vereyim mi diye başlayarak 7. 8. aydan sonra çocuğa söylenmesi lazım. Yoksa çocuk eğer 1. aydan itibaren kardeşinin olacağını duyar ise 7 aylık 9 aylık bir süreyi, ...geçirmekte zorluk çekebilir, aklına ikide bir kıskançlıkla alakalı bir takım şeyler gelebilir... ...ve o süreci iyi idare edemeyebilirsiniz ve çocuk da beklemek istemez o kadar. Hani kardeşim olacak, kardeşim olacak, o sırada duygusal yıpranmalar yaşayabilir çocuk. Söylendiği andan hemen birkaç ay sonra kardeşine sahip olursa çok daha iyi olur dinleyicimize bunu söyleyelim. Efendim bir başka dinleyicimiz... Hocam üç yaşında oğluma kuralları nasıl anlatırım örnek verir misiniz? Üç yaşındaki bir çocuğa kurallar akli olarak öğretilemez. Üç yaşındaki bir çocuk kuralları görerek öğrenir. Çocuktan istediğiniz şey ne ise aynısını aynı ile kendiniz evinizin içerisinde yapmanız gerekir. Bu takdirde biz buna çocuktan terbiye olma diyoruz. Böylelikle aslında o çocuk evinizin içerisine de bir şekliyle sizi ondan beklentilerinizi de gerçekleştirebilmek için kendinizi de çeki düzen vermeniz için bir fırsat olur. Yoksa çocuğa kuralları akli olarak öğretmek çok da kolay bir şey değildir. Hele ki 3 yaşındaki bir çocuk. Çünkü niye diye sorar yani. Niye diye sorar. E şimdi siz izah edersiniz ama niyeleri bitmez o sırada. Halbuki siz yaşayarak eğer o kuralları çocuğa göstermişseniz, çocuk da bunun zaten böyle olması lazım geldiğini arkanızdan gelerek tıpır tıpır yerine getirir. Bu yaş grubundaki çocuklar için bu cevabım. Bu şefemde çocuk deyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Sayın hocam 14 yaşındaki çocuğumu bir türlü mutlu edemiyorum. İstekleri bitmiyor. Tüm uğraşlarımıza rağmen ders çalıştıramıyorum. Şimdi 14 yaşındaki bir çocuk yani ya ön ergenlik dönemindedir ya da ergenlik dönemindedir. Ön ergenlik yahut da ergenlik döneminde bulunan bir çocuğun kolay kolay o dönemde terbiye işiyle uğraşılması, bir şeyler öğretilmesi oldukça zordur. Çünkü ergenlik dönemi ne ektiysen onu biçtiğin dönemdir. Dolayısıyla şimdi bu çocuğun geçmişte nelerle meşgul olduğunu, anne babanın nasıl bir usul takip ettiğini bilemediğimiz için şu anda bu soruya net bir cevap vermek oldukça zor. Çocukların isteği bitmiyor diyor. Tüm uğraşımıza rağmen ders çalıştıramıyorum. Yani çocuk kabullenme noktasında anne babanın sözlerini kabullenme noktasında geçmişte sorunlar yaşadıysa işte dışarıya çıktığı anda ergenlik dönemi önceki dönemlere bakmak lazım neler yapıldı efendim bir sonraki dinleyicimiz 6 yaşında 1. sınıfa giden oğluma ne yaptığını gözlerinden okuyorum diyordum o da yanlış bir şey yaptığında gözlerini kapıyor yanlış yaptığımı düşünüyorum evet hem de çok düşünün böylesi bir şey yalan söylüyorsunuz siz çocuğunuza yalan söyleyen bir anne çocuğunu terbiye edebilir mi yani siz çocuğunuzun gözlerinden okuyor musunuz ki bunu çocuğunuza söylüyorsunuz yarın bu çocuk büyüdüğü zaman sizin bu yalanınızı fark ettiği zaman kaybetmeyecek misiniz çocuğunuza olan güveninizi? asla asla yalan ile Doğru çocuk terbiyesi olmaz. Oğlum 12 aylık ben çalışan bir anneyim. Günün sonunda 2 saat onu görüyorum. Sonra uyuyor. Benimle iken yüzüme bakmıyor. Eyvah. Bana işi düşünce yanıma geliyor diye söylüyor. Maalesef çalışan annelerin sonunu bu. Anne işten dolayı, çalışma mecburiyetinden dolayı çocuğunu erken yaşta terk ediyor. Ya bakıcıya bırakıyor ya kreşe veriyor ve belki de kendisini de işte mecburum hayat şartları diye iş hayatına tekrardan götürüyor ama çocuklar annenin yoksunluğunu çok sindiremiyorlar kabul edemiyorlar 3 yaşından önce 4 yaşından önce annenin yoksunluğu bakın 12 aylık bir çocukta bile anneyi tekrar gördüğünde annenin yüzüne bakmıyor anne işten geldiğinde. Bu hem anne için bir vicdan azabı hem de çocuklarda anne ile çocuk arasındaki bağlanma sorunu için oldukça sakıncalı bir durum. Keşke olmuş olsa eğer anne mecbur olarak eğer çalışmak zorundaysa çocuğunu da keşke götürebilse de çalıştığı yere işveren de keşke bir insani iş yapmış olsa da böylesi anneler için iş yerinde imkan sunmuş olsa. Ama tabii önce annelik mi işveren için yoksa çalışan bir eleman mı diye baktığında işverenler çok defa iş için tabii o hanımı yanlarında tutuyorlar. Anneliği için değil. O yüzden işi tercih ediyorlar. Ama işverenler keşke şu sesimizi duymuş olsa bir anne çocuğunu bırakmış da eğer sizin iş yerinize gelmiş ise o anne başlarda taşınacak bir annedir o anneyi ne olur anlayabilmiş olsak ne olur bir taraftan o annenin içerisinde o çocuğuna olan istek özlem ve bağlılık nedeniyle işine tam konsantre olamaz öbür taraftan bırakıp orada terk ettiği çocuğunun içindeki duygular yeterince gelişmemiş olgunlaşmamış olur bu yüzden eğer bir anne çocuğuyla beraber çocuğu olduğu halde sizin işinize hala geliyor ise o anneyi anlayabilmek için ekstra bir empati kurmaya, onun önüne ekstra imkanlar sunmaya, gerekirse azıcık erken gitmeye, gerekirse öğlen aralarını birazcık fazla vermeye, gerekirse geç kalmalarını hafifçe tebessüm etmeye çalışın. Gece emziriyordur belki de, gündüz belki yoruluyordur belki de, o yüzden ona pozitif ayrımcılık yapmaya çalışsın verenler bu konuda annelerin de takdirini eğer kazanırlar ise o takdirde işleri de yolunda gidecektir o anne de daha performanslı bir şekilde işine devam edecektir peki bu dinleyicimiz ne yapsın geldiğinde eve geldiğinde çocuğu küs davranıyor 12 aylık çocuk annesini işten gördüğünde döndükten sonra küs davranıyor anne Çocuğuna kendisini doyasıya versin. Küsse de darılsa da çocuk. Kendisinden hiç olmazsa o iki saat içerisinde çocuk nasıl istifade edecekse. Sırtında taşıttırıyorsa sırtında taşıttırsa keşke. Efendim yerlerde yatıp yuvarlanılacaksa yerlerde yatıp yuvarlanılsa. O iki saati bari anne çocuğumu ben terbiye edeceğim diye kaşları çatık kurallar konulmuş bir vaziyette soğuk bir atmosferde geçirmesin. iki saat iki saattir diyerek. Derin empatik bir iletişime geçsin çocuğunun karşısında sıkılmasın o iki saat içerisinde. Çocuğun çünkü o iki saatte anneye 24 saatlik bir doyumu iki saatte verebilmesi lazım. Efendim mesajlarınıza bu arada geçmek istiyorum. E-mail ile gönderilmiş mesajlara bakıyorum. Efendim soru şu sayın hocam Allah kolaylık versin geçmiş bayramınızda mübarek olsun. Benim ilk öğretim birinci sınıfa giden bir oğlum var. Bebekliğinden beri çok zeki olduğuna inanıyoruz. Fakat okul açıldığı ilk günler dersini yapıyordu. Şimdi bizim ödüllendirmelerimizle oyun oynayarak sık sık mola vererek yaptırıyoruz. Bizim ona verdiğimiz her sözü tuttuğumuzu biliyor. Fakat kendisi söz verdiği halde tutmuyor. Neden tutmadığını sorduğumuzda o geçmişte kaldı diyor. Hazır cevaplık, pratik zeka anlamında detayı çok seviyor. Ne olursa olsun ona ders yapmasının ve onun görevi olduğunu bir türlü anlatamadık. Bu konuda bize bir öneriniz olabilir mi? Dinleyicimiz çok zeki bir çocukla baş başa kalmış ve çocuğunun o pratik zekası kendisini yeniyor. Şimdi eğer pratik zekası var ise sizden, Gördüğüm kadarıyla çok daha ileride bir takım şeyleri düşünüyor size hazır cevaplar da verebiliyor ise e siz bu çocuğun peşinde daha niye ödev ödev ödev diye koşturuyorsunuz? Bırakın ödevini yapmasın yapmadığı takdirde okula gitsin okula gittiği takdirde o pratik zekasıyla öğretmenin karşısına çıktığında ödevini yapmamanın nelere sebebiyet verdiğini kendi sorumluluklarının ne demek olduğunu bırakın biraz kendisi tadarak hissetsin. Siz eğer onu sırtınızda taşıyarak yürüyeceğini zannediyorsanız, yürütmeyi öğreniyorsanız olmaz bu. Sırtınızdan indirin, bırakın yürürken birazcık düşsün, birazcık kalksın. Çocuğu sırtınızda taşıyarak ona yürütme öğretemezsiniz. Dolayısıyla zorlamayın. Bırakın bu pratik zeka, bu kadar kurnaz bir çocuğunuz, bu kadar akıl oyunları yapan bir çocuğunuz mutlaka ödevini yapmadığı zaman karşılaşacağı şeyleri kendisi de görecektir. Efendim dakikalarımız doluyor. Son bir soru diyeceğim. Önümde hala cevaplamamış sorularım var. Dinleyicilerimizin affına sığınıyorum. Geri kalan soruları da cevaplandırmaya çalışacağım daha sonraki bölümlerimizde, daha sonraki programlarımızda. Efendim soru şu, hocam 18 aylık bir oğlum var, Rabbime çok şükür olsun sağlıklı. Adem Bey, oğlum annesinin gölgesi gibi her istediğinin olması için ve yapılana dek ısrarla ağrıyor. İstediğini verince hemen susuyor ve maalesef yeni istekler devam ediyor. Anne ve baba olarak bizlere öneriniz nedir? 18 aylık bir çocuk evin içerisinde iktidarını ilan etmiş durumda. Şimdi daha önceki programlarda söylediğimiz gibi eğer bu çocuk duygusal yoksunluktan kaynaklanmıyorsa ağlama isteği sevgi, ilgi, şefkat, efendime söyleyeyim, korku, açlık, susuzluk gibi duygudan kaynaklanan bir ağlama değil ise ki öyle olmadığını anlıyorum. Yani ısrarla istediği şeyi annesine yaptırıncaya kadar yerlerde yatıyor, ağlıyor. Ve isteği de yerine gelince keyfi yerine gelince birden ağlaması kesiliyor. Efendim bu bir numara. Çocuk yerlerde yatarak yani duygularında bir tahrib olma durumu yok. Eğer öyle olmuş olsa eline verdiğiniz şeyden dolayı hemen birden bire ayağa kalkmaz çünkü duyguları incinen kişi isterseniz eline bir şey verin hala o içindeki yıpranmışlıktan dolayı ayağa kalkmaz. Ağlıyor ağlıyor. Bırakın ağlasın. E siz de geçin karşısına seyredin. Oğlum ağlaman bittiği zaman istersen konuşabiliriz seninle deyin soğukkanlılığınızı oldukça muhafaza etmeye çalışın. Eğer ağlamalarına yenik düşer iseniz yani bu numaradan ağlamaları diyelim daha doğrusu yenik düşer iseniz bir sonraki ağlamaları sizin başınıza daha büyük dert olacak. Önceden 15 dakika ağlıyor ise ve istediğini elde etmiş ise inanın bir sonraki ağlaması bir saati bulacak. Eğer bir saatlik ağlama sonunda istediğini elde ettiğini öğrenirse iki saat boyunca ağlar ki sonunda nasılsa elde edeceğim diye ağlamasını. Ama ilk anda siz o iktidarınızı gücünüzü gösterir ve teslim etmez iseniz çocuğunuza bu çocuğunuzun bu oyununa alet olmaz iseniz istediği kadar ağlayabilir. Ancak burada hep altını çiziyorum bu bir duygusal yoksunluktan kaynaklanan ağlama ise Asla ve asla çocuğunuzun bir damla gözünün yaşını düştürmeyin, düşürmesine izin vermeyin. Hemen ilgi istiyorsa ilgisini verin, sevgi istiyorsa sevgi verin, korkuyor ise kucağınıza alın, korkularına sahip çıkın. Evet, değerli dinleyicilerimiz yine zaman hızlıca akıp gitti. Gönderdiğiniz mesajlara, gösterdiğiniz ilgiye çok çok teşekkür ediyoruz. Programımızın başında söylediğimiz gibi öbek öbek çocuk deyip geçmeyin isimli gönüllüler şu anda Türkiye'nin her tarafında. Dünyanın değişik yerlerinden gelen mesajlara da baktığımızda gruplar halinde dinlenilmeye başlandığının sevincini yaşıyoruz. Evet çocuk deyip geçmeyelim. Çünkü dünkü çocuklar bugün biziz. İçimizde duyduğumuz tüm eziklikler, içimizde duyduğumuz tüm yoksunluklar, sevgi ihtiyaçları... Veya şu anda yapamadığımız annelik, şu anda beceremediğimiz babalığın ipuçları hep çocukluk yıllarında yatıyor. Şu andaki yavrularımız da yanımızda bulunan yavrularımıza karşı davranış şekillerimiz de onun annelik yapmasına, onun babalık yapmasına ya engel olacak ya beceriksiz bir baba veya anne haline dönüştüreceğiz onları yahut da onlarla birlikte bilinçli bir şekilde yolculuk yaparak Keyif içerisinde evlat yetiştirmenin keyfini yaşayacağız. Efendim bugünlük de bu kadardı. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya salı günü saat 11 ile 12 arasında yine sizleri radyolarınızın başına bekliyoruz. Çarşamba günü yine 11 ile 12 arasında bizler buradayız. Sizler de radyolarınızın başında olacağınızı düşünüyoruz. Efendim hoşçakalın.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 Çocuk diye geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.